Çin ve Japon Porselenleri Topkapı Sarayı Müzesi'nin en değerli koleksiyonlarından birine, Japon porselenleri ile birlikte saray mutfaklarında, matbah-ı amire, sergilenmekte olan Çin porselenleri oluşturur 13-20. yüzyıllara ait 10.000'den fazla özgün ve değerli parçanın bulunduğu bu koleksiyon, Çin dışındaki en büyük porselen koleksiyonudur. Çin'in tüm orta ve yakın doğuya, İslam pazarları için ürettiği ihraç porselenlerden oluşan koleksiyon, nitelik bakımından İran'da Tahran Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Erdebil koleksiyonu ile büyük benzerlikler gösterir. Saray koleksiyonu genel olarak Yuan 12, 79, 13, 68, Ming 13, 68, 16, 44 ve King 1644-1911 Hanedanları döneminde, Longquan ve Jingdezhen bölgelerinde bulunan fırınlarda üretilen porselenlerden oluşur. İslam ülkelerindeki yemek kültürü ve sofra geleneklerine uygun olarak büyük boyutlu ve zengin bezemeli olarak üretilen kase ve tabaklar, bu koleksiyonun en büyük bölümünü teşkil eder. Saray koleksiyonu genel olarak ganimet, Hediye ve muhalefattan, ölen kişinin bıraktığı eşyalar, oluşturulmuştur. Ancak koleksiyona satın alma yoluyla dahil olan eserler de söz konusudur. Arşiv kayıtlarında bu eserlerin Çin'den sipariş edildiğine veya doğrudan satın alındığına dair bir belgeye rastlanmamakla birlikte, marh ve meza defterlerinden anlaşıldığı üzere, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren saray çevresi ve varlıklı kişiler Çin porselenleri satın almaya başlamışlardır. Koleksiyondaki eserleri, seladonlar, mavi beyazlar, tek renkliler ve çok renkliler olarak gruplandırmak mümkündür. Seladonlar dünyanın en büyük seladon koleksiyonu olma özelliğini taşıyan saray koleksiyonu, hemen hemen tümü 14. ve 15. yüzyıllarda, Yuan ve Minpane Danlıkları döneminde üretilen 1354 adet kaptan oluşur. Osmanlılar, diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi seladon kapların, İçine zehir konulduğunda zehri belli ettiğine inanmış ve bu nedenle söz konusu kapları kullanmayı tercih etmişlerdir. Osmanlı konaklarında 19. yüzyılda seladonların kullanılmaya devam ettiği, çeyiz takımında seladon kapların bulunduğu bilinmektedir. Mavi Beyaz Porselenler Saray koleksiyonunda 14-19. yüzyıllara tarihlenen 5373 parça mavi beyaz porselen vardır. Bunların tamamına yakını Çin'in Jingdezhen bölgesindeki fırınlarda üretilmiştir. Mavi beyazların ilk kez üretildiği Yuan Hanedanı, Morol idaresindeki Çin, dönemi ve erken Minpane dönemine ait yaklaşık 100 parça mavi beyaz kap ile kitabeli bir Vietnam vazosu, Topkapı Sarayı koleksiyonunun en önemli parçalarını oluşturur. Minpane dönemine ait mavi beyaz kaplar, yalnızca Çin'in değil, Çin'den ihraç edildikleri ülkelerin kültürlerini yarısıdır. Minpane döneminde, 16. yüzyıl başında Müslümanlara yönelik ürünler verilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, Orta Doğu'da kullanılan metal kapların biçimleri porselene uyarlanmış ve bu porselenlerin üzerine Arap harfleriyle Kur'an'dan ayetler işlenerek söz konusu kaplar İslam ülkelerine ihraç edilmiştir. Saray koleksiyonunda bu kaplardan kayda değer sayıda örnek bulunmaktadır. Tek renkli porselenler saray koleksiyonunda 15. yüzyıl başlarına tarihlenen ve sıraltı kabartma veya çizi bezeme ile süslenen 31 adet beyaz porselen bulunmaktadır. Çin'deki imparatorluk sarayı için üretilerek imparator sarısı sırla kaplanan ve imparatorluk damgası taşıyan çok az sayıdaki sarı porselen kasenin ise saraya nasıl ulaştığına dair bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu kaselerin saraya resmi hediye veya savaş ganimeti olarak geldiği ve rengi altına benzediği için sultanlar tarafından Ramazan ayında kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bunların yanı sıra, koleksiyonda düşük ısıda üretilmiş tek renk sırlı 53 kap bulunmaktadır ve bunlar, sarı, zümrüt yeşili ve demir kırmızısının farklı tonlarıyla renklendirilmiştir. Koleksiyonda, 18. yüzyılda üretilen seladon sırlı ve sıratlı çizi bezemeli longquan stili kapların örnekleri de mevcuttur. Yuan Hanedanı ve hanedanı dönemlerinde pahalı ürünler olan mavi beyazlar, King döneminde ucuzlamış ve kolaylaşılır hale gelmiştir. King dönemi mavi beyazları, saray koleksiyonunda 2680 örnekle temsil edilmektedir. Bunların arasında İmparator Kangxi dönemine 16, 61, 17, 22 ait örnekler hem sayıca hem de çeşitlilik açısından öne çıkar. Japon porselenleri Topkapı Sarayı Müzesi'nde yaklaşık 700 adet Japon porseleni bulunmaktadır. Bu koleksiyonun hemen hemen tamamı, Japonya'nın Kyushu adasının kuzeyindeki arıta bölgesinde ihraç amacıyla üretilen kaplardan oluşmaktadır. Bu eserlerin büyük bir bölümü Sultan I'ı. Abdülhamid'in ikamet ettiği Yıldız Sarayı'ndan İstanbul Sarı Atika Müzesi'ne, bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri, oradan da 1927 yılında Topkapı Sarayı Müzesi'ne getirilmiştir. Koleksiyonda, söz konusu porselenlerin yanı sıra, Cumhuriyet döneminde satın alma ve bağış yoluyla koleksiyona dahil edilen porselenler de bulunmaktadır. Saray koleksiyonunda imari mavi beyazları önemli bir yer tutmaktadır. 17. yüzyıl ortalarında Çin'den getirilen minat teknikleri ile arıtada kaki emon, nabes ima ve imari stilleri oluşturulmuştur. Geleneksel Japon porselen sanatının temelini oluşturan kaki saray koleksiyonunda bir tabakla temsil edilir. Çoğu 16, 90, 17, 40 yıllarına tarihlenen imari ve ko imari porselenleri koleksiyonda çok sayıda örnekle yer alır. Ayrıca genellikle Avrupa'ya ihraç için üretilen, kiremit kırmızısı rengin çokça kullanıldığı kutane, çok ince hamurlarıyla dikkat çeken Hirado. 1810 yılından sonra imal edilen sito seramiklerinin 19. yüzyıl sonuna ait örnekleri, altın ve kırmızı rengin bolca kullanıldığı satsuma kaplar ile bakumatsu, 1853-1868, döneminde arıtada üretilen ve arıta adını alan seramiklerde koleksiyonda yer almaktadır. Çok renkli porselenler içinde çok renkli emayelerle süslenen porselenler ilk olarak Ming döneminin ortalarında üretilmiş ve ihraç edilmiş, ancak Qing Hanedanı döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Erken dönem kin porselenleri içinde en önemli grup, mini renklerinde yeşilin ağırlıklı olması sebebiyle family verte, yeşil ile olarak adlandırılan porselenleridir. Saray koleksiyonunda söz konusu family verte kaplardan 226 adet, Kangsi dönemi sonunda gül pembesi ve mat beyaz emayalar kullanılarak üretilen ve Yongzheng ve Qianlong dönemlerinde bol miktarda ihraç edilen family rose, pembe aile, kaplalardan ise 527 adet bulunmaktadır. Çin'de, 18. yüzyıldan itibaren Japon imarileri taklit edilerek üretilen imari tarzı porselenler, saray koleksiyonunda 693 parça ile temsil edilir 18. yüzyılın ikinci yarısına ait, emaye süslemeli olan ve üzerinde altın yaldızla yazılmış Kur'an ayetlerinin bulunduğu yaklaşık 130 parçalık servis takımı, koleksiyonun bir diğer önemli grubunu oluşturur. Edirne'deki sarayda, Sultan I. Mehmed'in şehzadeleri Bayezid ve Mustafa için 1457 yılında yapılan sünnet düğününde Çin porselenlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Çin porselenlerinin topkapı sarayında kullanılması hakkındaki ilk kayıt ise, 1496 tarihli hazine sayım defterinde 6 parça porselene ilişkin olarak bulunan kayıttır. 17. yüzyıldan 18. yüzyıl başlarına kadar saraydaki porselen sayısı giderek artmıştır. 19. yüzyıl ortalarında Sultan Abdülmecit, 1839-1861 döneminde hanedanın Topkapı Sarayı'ndan Avrupa tarzında yapılmış yeni saraylara taşınması, Pek çok diğer adetle birlikte yemekle ilgili adetlerin de değişmesini de beraberinde getirmiş, ayrı tabaklarda ve masada yemek yemek, çatal ve bıçak kullanmak gibi Avrupa kültürüne ait alışkanlıklar benimsenmeye başlamıştır. Koleksiyonda yer alan Avrupa porselenlerinin bir bölümü de bu döneme aittir. Sarayda kullanılan porselenlere dair en önemli görsel kaynaklar ise Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunan minyatürlü surnameler ile albümlerdir. Arşiv belgeleri ve elçiler tarafından tutulan günlükler gibi diğer tarihi kaynaklar da bu konuya ilişkin önemli bilgiler sunar. Öte yandan, porselenler de bu konuda belge niteliği taşımaktadır. Zira bu porselenlere bakarak, bazılarının yakut, zümrüt ve yarı değerli taşlarla altın veya gümüş teller kullanılarak süslendiğini, bazılarının işlevlerinin metal eklemelerle değiştirildiğini, kırılan bölümlerinin tamir edildiğini ya da yüzeylerinin kullanımdan dolayı aşınmış olduğunu gözlemlemek mümkündür.